Herkese merhaba, bugün canlı yayındayız, her zaman olduğu gibi yayın masamızda Ferha Kabir var, ortağım Damla özler burada, ben Rauf Kösemen, merhaba, merhaba. bugünün konusu 8 Mart'a yaklaşırken onu önceleyen günlerde olduğumuz için toplumsal cinsiyet gündemi üzerinden gelecek. Fırsat eşitliği üzerine konuşacağız bugün Evet e, toplumsal cinsiyet Eşitliği meselesi üzerine diğer Diğerkam'da da hemzeminde de pek çok program Yaptık bu alanda pek çok kampanya Üzerinden de konuştuk fakat bugün biraz daha Odaklanacağız özellikle son Dönemlerde toplumsal cinsiyet Eşitliği fırsat eşitliği ile beraber e, iş dünyasının gündemine girdi Webs anlaşmasını imzalayan Dünyada en çok şirket olan iki ülkeden biri Türkiye e, Bu anlaşmaların imzalanmasından Sonra da pek çok büyük şirket ...Türkette, Büyük Holding'de, Topluluk'ta Türkiye'deki fırsat eşitliği işleri ve kampanyaları görmeye başladık. Fakat alandaki hem terminoloji hem yapılan işler açısından baktığımız zaman... ...farklı farklı şeyler yapıldığı ve bazen de terminolojiye odaklamakta zorlandığımızı fark ettiğimiz için... ...bir bu alana eğilelim. Niye iş dünyasında fırsat eşitliğine bu kadar eğiliyoruz? Fırsat eşitliği dediğimiz nedir? Neler yapılıyor, neler yapılabilir? Konuşalım dedik. Ee, bir websi tanımlayalım bu arada. Kısaltarak konuşuyoruz. Ee, sen istersen... Tamam. Bir Evet. Ee, şimdi webs Kadının güçlenmesi prensipleri Türkçe, e, Women Empowerment Principles e, dediğimiz. 2000 yılında başlatılan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, e, İngilizcesi de UN Global Compact'tı sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı ve sorumluluk sahibi kurumsal uygulamalar yapan şirketler için hem bir politika platformu hem de uygulama çerçevesi sunmuştu. Bunun arkasından da e, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri yani kadının güçlenmesi prensipleri platformu doğdu WEBS doğdu. 2010 yılında e, WEBS ortaya çıktı. 2015 yılından itibaren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında dünyanın birçok yerinde borsa açılışı UN Women, UN Global Compact ve sürdürülebilir borsa girişiminin öncülüğünde toplumsal cinsiyet ...kiyet eşitliği çağrısı ile... E, ...yapılıyor ve devam edil ediyor. E, Web's'in aynı zamanda bir Türkiye raporu da çıktı. Orada kadınların Türkiye'de... ...iş, gücünün, iş gücüne katılımı... E, ...bu katılımı nelerin engellediği... ...ya da iş gücüne hali hazırda... ...katılmış olan kadınların hangi sebeplerle... ...tekrar iş gücü dışına çıktığını... ...gördüğümüz çok ciddi veriler, rakamlar... ...gördük. Oradaki önemli verilerden... ...biri de sadece mavi yaka... ...beyaz yaka değil ama asıl cam tavan... ...dediğimiz üst yönetime kadınların gelmesinde... ...nasıl güçlükler yaşadığımız... Çünkü oradaki verilere baktığımızda da üst düzey yönetici oranları açısından OECD ülkelerinde sondan ikinci sırada yer alarak <gülüyor> <gülüyor> büyük bir başarı sergilemiş durumdayız. Şimdi bu cam tavanın üzerine de e, bilmeyen dinleyicilerimiz için e, bir tanım verelim. E, şirketlerde yöneticiler üst katlarda oturdukları için öyle varsayıldığı için üst katlara e, tırmanmak aynı zamanda yönetimde de... ...yeni yetkiler ve yönetsel sorumluluklar almak anlamına geliyor. Kadınların üst katlara tırmanmasını engelleyen bir cam tavan var. Yani biz bu tavanı görmüyoruz ama e, yukarıya çıkmamız engelleniyor... ...ya da yukarıya çıkmaları engelleniyor diye tanımlanmak için kullanılmış bir... ...paradigma tanımı diyeyim ona ya da bir benzetme. Evet özellikle cam tavan meselesinde durum şu, beyaz yakada... E fırsat eşitliğinin olmaması meselesi çok görünür değil. Çünkü e, kağıt üzerinde baktığımızda e, kadınlar çalışıyorlar. Belli orta düzey yöneticilik pozisyonlarına rahatlıkla geliyorlar. Fakat bir noktadan sonra açık açık olmayan kurallar e, ya da gündelik hayat pratikleri veya yargılar nedeniyle e, görünmeyen bir bariyerle karşılaşıyorlar ve e, oradan ilerleyemiyorlar. Yani toplumun yüzde kadın olduğu hatta şirket çalışanlarının daha büyük çoğunluğunun kadın olduğu şirketlerde bile Üst düzey yönetim odalarına girdiğiniz zaman toplantıda kadınların oranının çok düşük olduğunu görüyorsunuz. İşte buna cam tavan deniyor. Ee, var olan ama açıkça görünmeyen o yüzden belki de mücadele etmesi e, zor olan e, bir engelden bahsediyoruz. Evet ayrıca sadece cam tavan yok cam duvarlar da var. Hani meclisin de önünde cam duvarlar var kadınlar çok fazla giremiyor o cam duvarı aşanların sayısı şu anda %14'e yakın %13.8 oranında bir e, meseleyi e, tam olarak anlayabilmek için buradaki e, meseleyin bir ilerleme mi e, yoksa nerede duruyoruzu anlayabilmek için şöyle bir şey söylemekte fayda var aslında bu çok modern bir e, gündem yani son işte 200 yılın hadi 150 yılın gündemi ve son e, 30-40 yılın e, içinde şey yapan ortaya çıkan e, gündem edindiğimiz bir şey yani şöyle düşünün e, 1862'de ...kölelik kaldırılmış Amerika'da... ...ellilerde siyahlar ve beyazlar ayrı koltuklarda oturuyorlar... ...otobüslerde hala... ...şimdi e, bugünden baktığımızda 1950'lerden söylüyoruz. E, 1950'lerden bugüne geçen 60-70 yıllık e, döneme baktığımızda aslında bunun nasıl olabildiğine de hayret ediyoruz. Yani böyle bir ilerleme, böyle bir e, gelişme e, durumu var. Bu toplumsal cinsiyet e, ayrımının giderilmesi, kadınların e, emek gücüne, iş e, gücüne eşit katılımının sağlanması ve bu konularda... E, yasal dönüşümlerle fırsat eşitliği sağlanması meseleleri de oldukça yeni. E, biraz da utanç verici tabii bunun oldukça yeni olması. E, anayasamız şöyle diyor. 10. maddesi eşitliği düzenliyor e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. 10. madde diyor ki herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Ama bu yetmemiş olsa ki e, 2004 yılında 7 Mayıs Tarihli bir değişiklik yapılmış kanunda bir madde eklenmiş. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir diye e, yazıyor. Bu maddede devlet bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür diyor. Yani e, aslında burada da gelişmenin nasıl ne kadar yeni olduğunu yani 2004'ten söz ediyoruz. Bunun e, genel bir cinsiyet tanımından çıkıp kanun önünde kadın ve erkek cinsiyetlerinin eşit olmasının da açıklanması gerekli bile çok yeni olmuş bizim memleketimizde. Tabii tam bu, noktada, yani evet, e, bu noktada bir şey daha söylemek gerekiyor. İş dünyası özelinde konuşuyoruz e, dedik fırsat eşitliği babında. E, çalışma yaşamına eşit bir şekilde katılmak kadın erkek tüm insanlar için temel bir insan hakkı e, bu hak Türkiye'nin de taraf olduğu insan hakları evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde de tanımlanıyor. Yani aslında aslında hem anayasal hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler babında baktığımızda bir haktan bahsediyoruz. Bu hak mücadelesinin devamından bahsediyoruz. Yine bir tarih vereyim. <gülüyor> 24 Mart 2009. 2009 yani hani şuradan 8 yıl öncesinden söz ediyoruz, 7 yıl öncesinden söz ediyoruz... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yasaları hayata geçmesini izleyen, uygulamaları raporlayan tavsiyelerle e, özel ve çeşitli tavsiyeler vermek üzere özel bir meclis komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun adı da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu. E, tam... Bu noktada biraz da aslında verilerden bahsetmekte fayda var e, diye düşünüyorum. Fırsat eşitliği, fırsat eşitliği diye niye e, konuşuyoruz? E, yine iş dünyası üzerinde konuşacağız. E, i̇ş dünyası demek aynı zamanda ekonomik refah ve e, sürdürülebilir kalkınma meselesi e, demek. E, OECD kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda 2030 yılı itibarıyla Türkiye'nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde %12'lik potansiyel bir Artış sağlanacağını öngörüyor Bunu başka bir türlü anlatalım Bu gerçekten çok önemli ee, Bir başka araştırmaya göre Eğer fırsat eşitliği sağlanmış olsaydı Fırsat e ...iş gücüne katılımdaki artış... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde beş... ...Raponya'da yüzde dokuz... ...Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde on iki... ...Mısır'da ise yüzde otuz dörde kadar yükselebilen bir... gayrisafi safi milli hasıla artışı gösteriyor. Bu ne demek? Bu şu demek aslında... ...eğer biz fırsat eşitliğini sağlamış olsaydık... ...Avrupa Birliği'ni de işin içine kattığımız zaman... ...bugün ürettiğimiz gayrı safi toplam dünyada... ...gayrı safi milli hasıla... ...ABD ve Çin ekonomilerinin toplamı kadar bir fazla veriyor olacaktı. Yani bu aslında fırsat eşitliği sadece bir kadın mücadelesi meselesi değil. Aynı zamanda toplam refahımız için çok kritik bir mücadele alanı. Üstelik burada refah diye sözünü ettiğimiz şey rakamlara aktarıldığında işte ülkelerin gayri safi milli hasılası gibi gözüken şey aslında bir mutluluk endeksi. Aslında bir savaşsızlık endeksi de demek. Yani e, üzerinde e, pay kapmaya çalışacağınız pasta ne kadar küçük olursa o kadar çok savaşıyor. Diyorsunuz. ...bu pastanın genişlemesi demek... ...savaşma dinamiklerinin azalması demek... ...yani şey gibi düşünün... E, ...evinizde yüzde on iki... ...daha fazla alana sahip olduğunuzu... ...yüz metrekarelik evinizin birdenbire... ...yüz on metrekare olduğunu... ...bu sizin e, kendinizi mutlu hissedebileceğiniz... ...herhangi bir etkinliği yapmak üzere... ...ek bir alan demektir, orada yoga yapabilirsiniz... Ki ...orada bunlar, çocuğunuzla daha çok oynayabilirsiniz... ...ki bunlar şey aynı zamanda... E, ...yapılan ilk halkadaki etkiler Kesinlikle bunun olsun. çarpan etkisiyle beraber evet. baktığımızda çok daha büyük bir hepimizin hayatında değişiklik öngörmek mümkün olacak hem sosyal hem ekonomik refahımız için bir şey daha var önemli McKinsey'in Women Matter diye bir araştırması var orada yönetim kurulunda bulunan kadın sayısıyla şirketlerin örgütsel ve finansal performansları arasında güçlü bir performans ilişkisi olduğu ortaya konuyor yani fırsat eşitliğini yaklaşan yönetim kurulu oranları şirketlerin finansal performanslarını etkiliyor ve daha iyiye çıkmasına sebep oluyor Ya aslında şöyle düzeltmek lazım sanki fırsat eşitliğine yaklaşan değil yani eşitliği yakalayan eşitliği, yakalayan, eşitliği oluşturan evet. fırsat eşitliği o eşitliği oluşturmak için kullanılan bir yol sadece aslında biraz problemli de bir alan fırsat eşitliği alanı hani oraya da girmemiz de fayda var e aslında eşit olmayanlara eşit fırsatlar tanıyorsunuz böylece aslında eşitsizliği de bir şekilde üretmiş oluyorsunuz çünkü kadınlar gerek ev içi emek kullanımındaki görevleri yüzünden gerekse aile yapısındaki geleneksel iş bölümü işte çocuktan önce onun yükümlü olduğunun varsayılması yemek işinden insanların beslenmesini düşünmekten bizzat yapmayı söz etmiyorum yani düşünmekten bile onun sorumlu olduğunun varsayılması gibi nedenlerden dolayı zaten eşit olmayan bir hayat içinde yaşıyorlar ve bu eşit olmayan hayatta aynı fırsat kapısını onlara gösterdiğinizde aslında büyük bir eşitlik de sağlamıyorsunuz ama bunun bile yarattığı etkinin %12'lerde olduğunu düşünün yani fırsat eşitliği sağlandığında e, orada o açılan kapıdan ortaya çıkacak olan eşitlikçi dinamikler nasıl bir şey sağlayabilir e, gelişme sağlayabilir bunu hayal edin e, bu yüzde 12'de bir potansiyel büyüme e, tahminidir ee, potansiyel büyüme tahminleri de genellikle optimum e, rakamlarla verilir Maps maksimum rapar rakamlarla verilmez ee, düşük seviyede bir tahmin olduğunu söyleyeyim ee, düşük seviyede bir tahmin bile oldukça iyimser sonuçlar yaratıyor yani evet, bu noktada bir ara verelim kısa bir müzik arası ee, 8 Mart haftasındayız o yüzden e, güzel kadın şarkılarından e, bir tanesini çalalım Yoko Ono Hey Sisters Ondan sonra diğer kamda açık radyoda canlı yayınımıza devam edelim. Diğer kem devam ediyor. Ee, fırsat eşitliği üzerine konuşuyoruz ve bir iki rakam vererek başlayacağım ben. Türkiye'de kadınlar ekonomiye etkin katılım sağlayamıyor. Niye böyle söyledim? Rakamları vereyim. 2017 Kasım'da Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet eşitliği uçurumu raporu yayınladı. 144 ülke var bu raporda. Türkiye bu raporda 131. sırada yer alıyor. Küresel cinsiyet eşitliği uçurumu endeksinde bir e, rakam bu. 2017 verilerine göre Türkiye'de e, 144 ülke arasından Türkiye ekonomik ve katıl, ekonomik katılım ve olanaklar alt endeksinde 128. sırada. İş gücüne katılım alt endeksinde 131. sırada hepsi kadınlar için. Eşit işe eşit ücret alt endeksinde 94. sırada evet biraz yüzün üstüne çıkmışız sondan <gülüyor> doğru bakınca. Üst düzey yönetici alt endeksinde 107. sırada. Uzman ve teknik eleman alt endeksinde 104. sırada. Yani ortalama olarak memleket, e, memleketimizin yok çalışan kadınları e, aşağı yukarı bir e, 144 ülkenin yüzüncülüğü civarında bir yerde e, dolaşıyor sayı olarak. Evet, bu aynı zamanda e, kadınların istihdam ve işgücüne katılım oranlarında da bize çok önemli şeyler söylüyor. Türkiye 2016 yılı itibariyle %31,316 o küçücükleri de söylemek zorunda hissediyor insan ile OECD ülkeleri arasında kadın istihdam oranı en düşük ülke ki bu çok şaşırtıcı OECD ülkeleri dediğimiz zaman e, en azından en düşük olmayacağımızı umar insan. E, G20 ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım oranında sondan ikinci sırada. Bu dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahip ve gelişmekte olan ekonomileri de içine alan rakam bu G20 dediğimiz rakam. Ama daha çarpıcı bir şey var. Ee, eğitim seviyesi düştükçe erkeklerin iş gücüne katılımında önemli bir fark gözlenmiyor ama kadınlarınkinde katılım çok trajik bir şekilde düşüyor. Ee, okuma yazma bilmeyen kadınlar yüzde 24 oranında yüzde %24 24.2 oranında katılıyorlar iş gücüne, erkekler yüzde 46.6 Okuma yazma bilen veya herhangi bir ve herhangi bir okul bitirmemiş kadınlar yüzde 25.8 oranında katılıyor. Erkekler yüzde 79. İlk okul mezunu kadınların yüzde 33'i, erkeklerin yüzde 80'i, 81'i diyelim, 80.8'i. Lise mezunu kadınların yüzde 36.2'si, erkeklerin yüzde 74.2'si. Yüksek okul ve üniversite mezunu kadınların yüzde 73.2'si, erkeklerin yüzde 89'u iş gücüne katılıyor. Yani kritik kırılma noktası üniversitede gözüküyor. Anlaşılan o ki. Üniversite eğitimini tamamlamış olan kadınların iş gücüne katılıma erkeklere yakın diyelim eşit olmadığı ortada ama yalnız diğer taraflarda neredeyse iki üç katı farklar var. Hem öyle hem de tabii şimdi iş gücüne katılım oranlarını konuşuyoruz ama iş gücüne Kaliteli nasıl katılıyoruz nerelerde katılıyoruz bir de katıldıktan sonra iş gücünde kalabiliyor en önemli e, sorular bunlar bir yandan da e, evlilik ve doğum bir kere kadını tekrar ev içi işe yönlendiriyor ve istihdamdan uzaklaştırıyor lise mezunu bekar kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde altmış iki evli kadınlarda bu oran yüzde yirmi düşüyor çok büyük bir e, oranda kadınlar tekrar eve dönüyor demek bu üniversite mezunu bekar kadınların yüzde seksen iki iş gücüne katıldığında evlilikle birlikte bu oran %73'e geriliyor. Burada da gerileme biraz daha az görülüyor. Fakat buradaki en önemli problemlerden biri sadece evlenmek ya da evlilik müessesesi değil. Tabii ki kültürel olarak bunun çok büyük bir etkisi var. Fakat bir yandan da özellikle çocuk doğduktan sonra çocuk bakımı çocuğa verilecek olan bakımın kimin tarafından nasıl sağlanacağı pek çok iş yerinde kreş gibi olanakların olmaması, devlet kreşlerinin yetersiz olması gibi sebeplerden kadınlar sadece istekle ya da zorlanarak ya da eşlerini isteğiyle değil aynı zamanda koşulların zorlamasıyla da evde kalıyorlar ve iş gücüne katılımdan istihdamdan uzaklaşıyorlar tabi bir de biraz önce sorduğumuz önemli sorulardan biri de şuydu iş gücüne katılım tamam ama nasıl katılım Türkiye'de kadınlar genelde tırnak içinde söylüyorum bunu kadın işlerinde çalışıyorlar benzer işte çalışan meslektaş Meslektaşlarından da e, farklı cinsiyetteki erkeklerden daha az maaş kazanıyorlar Yani e, istihdama katılımları için az kanal var Bu az kanallar belirlenmiş durumda Üstelik de o kanallardan katıldıkları zaman eşit işe eşit ücret gibi çok temel bir e, prensip havada kalıyor ki Buna çok yeni bir kampanya gördük yurt dışında yapılan epeyde kıskanarak konuşmuştuk Röf. Hatırlıyorsun değil mi o kampanyayı eşit işe eşit ücret için? Aa, evet çok iyiydi anlatalım mı? Anlatalım bence tam burada önemli bir kampanya o ee, Almanca yapılmış e, in ekini kullanıyor yani bizdeki ye eki gibi hani Rauf Raufiye olduğunda nasıl e, eril ve dişil isimlerde kullanılıyorsa e, öyle kullanılmış bize bir ütü gösteriyor birincisinde ütü'nün fiyatını koyuyor üzerine 100 lira yazıyor ikincisinde ütüye gösteriyor e, onun fiyatı 80 lira. Ütü ve ütüye ikisi de aynı takdir edeceğiniz gibi yani tahmin edeceğiniz <gülüyor> gibi. E, bunu çeşitli eşyalar üzerinden yapmış i̇şte matkap matkabiye demiş e, veya işte kulaklık kulakiye demiş filan. E, gerçekten çok etkileyici çok hızlı anlatan yani ikisi de aynı e, işlevleri yerine getiren iki aynı zekadan söz ediyoruz ve farklı ücretler veriyoruz e, diyen bir kampanyaydı. Bu kadın işi meselesiyle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Ben çarpıcı bir iki rakam verirsek orada daha iyi anlaşılır mesele. Kadın fabrika ve makine operatörü Türkiye'de makine operatörleri arasında yüzde 10.83 yani yüzde 11 civarında toplam makine operatörleri arasında. Ama anaokulu öğretmeni oranı yüzde 94.7 yani yüzde 95 civarında. Ee, ...ilkokul öğretmeni oranı yüzde altmışlarda seyrediyor ama savcı oranı yüzde altı buçuk. Polis oranı beş nokta beş, yine beş ee, buçuk. Kadın yönetici oranı kamu sektörü ve özel sektöründe toplamda her seviyedeki yöneticilerin toplamı üzerinden yüzde on iki... Ee, ...üst ve orta düzey yönetici oranları e, 14.3 Türkiye'de son sırada yer alıyor Türkiye 49 ülke arasından bu, arasında burada. Yani aslında e, kadınların iş gücüne katılması nitelik olarak e, bütün iş gücünün toplamı üzerinden değerlendirildiğinde çok daha zayıf gözüküyor. Yani ilk okuduğumuz e, rakamları şimdi bunlarla test edersek. Ve yine de... E iş gücüne katılım oranlarına baktığımızda hangi kollarda çalıştığını... E, ...kadınlarla ilgili o genel kalıplaşmış yargıdan e, azade olmadığını görüyoruz. Yani anaokulu öğretmenliği gibi. E, daha yine bakmaya, korumaya, kollamaya yönelik meslekler kadınlara daha fazla yakıştırılıyor. Bu kalıp yargıları kırmakta oldukça zor oluyor. Ki yalnız son zamanlarda bunlarla ilgili çok fazla kampanya yapılmaya... Başladı içlerinde iyi örnekler de görüyoruz ama vaktimize baktığım zaman e, zemini düzlemek ancak bir program aldı Evet yani çerçeveyi bir şekilde anlatabildik mevcut durumun fotoğrafını çekebildik e, artık bu program için yeterli e, diye düşünüyorum ben bir, bir şey söyleyeyim bazı mesleklerde de yani toplumun nüfusunun yüzde 49'u kadın Türkiye'de hani dünyada yüzde 50-50 oranlarında yüzde 49 kadın nüfusunun içinde de tabii kadınların e, bu toplumsal hayatın içinde yaşarken karşılaşacağı belli durumlar için belli sayıda numunelik kadında çalıştırıyorsunuz belli yerlerde işte hani üst araması yapılacaksa kadın polis lazım sonuçta orada kullanmak üzere. Bir de bunlardan arındırırsak meseleyi hani kadınların kadınlarla karşılaştığı durumlar için kadınların çalışmasından da arındırırsak daha da felaket bir şeyle senaryo ile karşı karşıyayız. Yani bir kadın hekim olmasının önündeki e, kapının açılmasının bir nedeni de kadınların kadın hekimlere gitme ihtiyacı olduğunun varsayılması. Eee yoksa onu bile desteklemeyeceğiz evet. neredeyse yani onu gösteriyor rakamlar. Bu mesele uzun ve çok konuşulacak bir mesele. Hem kampanyalar ile iletişimler ile hem de bu alanda yapılan projelerle bu programda zemini düzlemiş olalım e, diyelim. Ondan sonraki programlarda tekrar buraya döneceğimizi söyleyelim. Söyleyelim ve bu e, duruma her e, şekilde bir e, ileri adım atıldıysa bu ileri adıma vesile olan tüm kadınları da buradan selamlayalım. Sel 8 selamlayalım. Öncesi. Diğer kamda... Açık Radyo 94.9'da bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Ee, ben Damla Özlüler. Ben Rauf Ve yayın masamızda Feryal Kavil sizlerle beraberdik. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.